İngiliz petrol şirketi BP 2010 yılında Meksika körfezinde yaşanan petrol felaketi nedeniyle 7.8 milyar dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti. Davacıların büyük bölümü felaket nedeniyle işsiz kalan balıkçılardı. BP'ye verilen cezaların belirlenmesi için açılan dava pazartesi günü başlayacaktı ancak son gelişmeler üzerine dava ertelendi. BP bu anlaşmanın sorumluluğunu kabul ettiklerinin itirafı olmadığını savundu. Gündemdeki anlaşma, Adalet Bakanlığı ya da diğer federal kurumların BP'den tazminat taleplerini içermiyor. Sadece bireylerle olan bir anlaşma. Meksika körfezindeki Deepwater Horizon adlı petrol platformunda 2010 yılı Nisan ayında meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, sızan petrol Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzlerce kilometre uzaktaki kıyılarını vurmuş, kuyu 5 milyon varil petrolün Denizi kirletmesinden sonra bir daha açılmamak üzere kapatılmıştı ama etkileri hala bugün sürüyor. Kuveyt güzel bir haber nükleer santral kurmaktan vazgeçti. Kuveyt hükümeti 3 yıl süren bir çalışmadan sonra geçen Temmuz ayında 2022 yılına kadar toplam 4000 megawattlık 4 nükleer reaktör kurma kararı almıştı. Ancak Japonya'daki Fukushima kazasından sonra planlar tekrar gözden geçirildi ve nükleer enerji üretiminden vazgeçilme kararı alındı. Bilimanya'nın haberine göre Kuveyt Hükümeti'nin kararı Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nde açıklandı. Fukushima kazasından sonra askıya alınan sürecin iptali ile sonuçlanması gözlemciler için aslında bir sürpriz olmadı. Çünkü bütün dünyada bu şekilde yavaş yavaş gerçekleşiyor. Türkiye'de ise henüz böyle basiretli bir karar alınamadı. Bugün birazdan saat akşam 7'de Taksim'de Fukushima'ya 4 kala kırmızı alarm eylemi var. Gitmek isteyenler, civarda olanlar için yarım saat içinde daha fazla bilgi ve nükleer karşıtı mücadeleye katılmak içinse hepinizi nükleer.greenpeace.org adresine davet ediyoruz. Şayet arzu ederseniz de yarım saat içinde Taksim'de bu etkinliğe katılabilirsiniz. Sinop Çevre Platformu'ndan Metin Gürbüz, Gerze Yaykıl'da Anadolu Grubu tarafından kurulmak istenen 1200 MW'lık kömürlü termik santralin iki kez çevre müdürlüğünce süre istenen ÇED raporunun ÇED inceleme ve değerlendirme süreci kapsamında askıya çıkarıldığını kaydetti. Ve Sinop halkını bu rapora itiraz etmek için müdahil olmaya davet etti. Kasım 2008'de EPDK'dan Gerze santrali için üretim lisansı alınmasıyla başlayan süreçte Danıştay EPDK lisansı için yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve Anadolu grubunun bu kararı itirazını ise reddetmişti. Buna karşın Yapılan chat toplantısında protestolar yaşanmış, 3 gün süre sonra da Ankara'da yapılan chat toplantısına katılan Sinop ve Gerze halkı ile seçilmişlerinin aksi yöndeki beyanlarına rağmen bir chat formatı verilmiş ve 1 yıl içinde chat raporu hazırlanarak bakanlığa sunulması istenmişti. Verilen EXO'yla beraber bir buçuk yılda ve 19 Aralık 2011 tarihinde bakanlığa sunulan chat hakkında bakanlığın üç gün içinde karar vermesi gerekiyordu. Ancak iki kez süre uzatımı yapan bakanlık, raporla ilgili Santr'ın yapımına onay veren formatı 1 Mart 2012'de vererek halkın görüşüne sunmak üzere askıya çıkardı. Tüm bu süreçte 2011'in ortalarından bu yana zemin etüdü yapmak için bölgeye gelen şirket ekiplerine karşı Halk direniş göstermişti. Güvenlik güçleriyle halkın biber gazı karşı karşıya gelmesiyle sonuçlanan gelişmeler olmuş. Peşinden bazı Gerzelilerle karşı da davalar açılmıştı. Ancak öyle görünüyor ki Gerzeliler bu mücadeleyi yılmadan yıllarca sürdürür. Zaten bu mücadele devam ederken yenilik kömürlü termik santrallerse tarihe karışacak. Zaten Amerika'da artık bunlar durmuş durumda. Greenpeace'de Gerzel halkını Anadolu grubu ve FSP'nin kömürden vazgeçirmek için yürüttüğü kampanya ile destekliyor. Dolayısıyla Greenpeace'in desteği de Gerze halkının arkasında. Bakın ilginç gelişmelerden birisi Tata grubu. Şu meşhur çelik ve otomobil endüstrisi alanında çalışan uluslararası artık bir dev şirket olmuş Hintli Holding. Kömürden çekilme kararı aldı. Demek ki Anadolu grubu da bu örneği takip edebilir. Yeni bir araştırmaya göre Antarktika'da ba başka ekosistemlere ait bitkiler ve diğer canlılar bulundu. Bu canlılar bölgeye Antarktika'ya giden Turistler ve bilim adamlarının ayakkabıları ve kıyafetleri üzerinde kasıt olmadan taşındığı ortaya çıktı. National Academy of Sciences'ın yayınladığı rapora göre Antarktika'ya giden her bilim adamı ve turist bot ve kıyafetlerinde yaklaşık 10 tohum taşıyor. Bu da Antarktika'ya her yıl 70.000 tohumun taşındığı anlamına geliyor. Bunların yarısı ise Antarktika'da varlığını sürdürmeye devam edebiliyor. Araştırmacılara göre bu canlılar zamanla Antarktika ekolojisini tıpkı adanın kıyılarındaki olduğu gibi İklim değişikliğinin beklenmedik etkileriyle yerleşerek ekosistemi de bozabilir. Hepinize yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.